Allah şöyle dedi, ''Ey İsrail oğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık, size Tur'un sağ yanını vadettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.''